Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür. Kayyum, varlığı kendinden, kendi kendine yeterli, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten demektir. Şefaatle ilgili olarak bakınız Bakara Suresi ayet 48. Bu ayet, Ayetül Kürsi, Kürsü ayeti diye adlandırılır. Kürsü, Allah'ın kudret ve azameti, onun her şeyi kapsayan ilmi demektir. Ayette Allah Teala kendi zatının çok veciz bir tanımını yapmaktadır. Kitab-ı Mukaddes'te yanlış ve tahrif edilmiş bir biçimde anlatılan Allah burada nasılsa öyle tarif edilmektedir. O yerde, gökte ve ikisi arasında olan her şeyin sahibi ve malikidir. Hiç kimse hakimiyetinde, otoritesinde, mülkünde ve yönetiminde ona ortak değildir. Hiçbir şey ona rakip ve eş olamaz. O, mutlak ilim ve irade sahibidir. Ona hiçbir varlık güç yetiremez. O, bütün evrenin sahibi, yöneticisi ve hakimidir.